İşte bu da küçük ben başını oynatırken. Monika halasının küçük oğluna da bak. Aa, bakın saç kesimi Rosun ki Aa, gibi. bakayım. <gülüyor> oh, tanrım çok tatlı değil mi? Her yanını öpmek istiyorsundur. <gülüyor> ne güzel olurdu. Hmm. <gülüyor> Affedersin? Hiç ağzımdaki fazla havayı çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Hey Chen, biraz koltuk çıksana, söz geri vereceğim. Aa, tamam pekala. Geçen haftaki waflları da sayarsak bana borcun 17 milyon dolar oldu. Bu sefer geri ödeyeceğim gerçekten. Nereden gelecek bu para? Aa, New York Üniversitesi tıp fakültesinde bir araştırmaya yardımcı oluyorum. Nasıl bir araştırma? Ya işte yani bilimsel. <gülüyor> Bilim. Evet onu duymuştum galiba. Doğurganlık araştırması. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen sadece zamanını bağışladığını söyle. <gülüyor> tamam yapmayın çocuklar. Büyütülecek bir şey değil cidden. Yani sadece her gün oraya gidiyorum ve... Bu <gülüyor> projeye gerekli katkımı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, ama iki hafta sonunda 700 dolar filan alacağım. Bravo. <gülüyor> <Aa>, Elinle <gülüyor> çabucak para kazanacaksın. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> ...salatası ve çörekler var. Eskiden sevimli olan inek ve hindilerin... ...bu haldeki etleri var. Erkekler geldi. Biz ateş yakarız. <gülüyor> Yemek pişiririz. Sonra yere ateşi söndürüp... ...bir daha davet edilmeyiz. Güzel, güzel. Joy, Melani arayıp gecikeceğini söyledim. Ha, tamam. Evet, bakalım nasıl gidiyor ilişkiniz? Özel biri olma yolunda mı yoksa? Bilmem, o çok iyi bir kız. Öyle mi? Peki küçük bilimsel projene ne diyor? <Gülüyor> Hoşlandığım kıza bir bardakla da ilişkim olduğunu söyler miyim? Adam çok haklı. Asıl zor olan benimle seks yapmak istiyor olması. Manyak pislik. Evet yani programın bitmesine bir hafta var... ...ve kurallara göre parayı almak istiyorsam... ...kişisel deneyler yapmama izin vermiyorlar... ...anlıyor musunuz? Yani. Joey ne dediğini her zaman anlıyoruz. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bu mangal partisi ne kadar sürecek sanıyorsun? Çin'e gidiyorum. Olaya bak espri yaptım diye... <gülüyor> Çin'e mi gidiyorsun? Evet bu müze işi için e biri bir kemik bulmuş biz kemiği istiyoruz ama kemiği bize vermek istemiyorlar onları ikna etmek için oraya gideceğim ben de işte. <gülüyor> Neyse yani ben bir hafta kadar yokum ve bana ulaşmak isterseniz ulaşamazsınız o yüzden bu yolculuk programı. Tamam. Ee, bu da bir fotoğrafım. Aa bakayım. Ara sıra Carol'lara götürüp beni gösterir misin yani yüzümü unutmasın diye. Elbette. Merhaba ben. Ben senin babanım. <gülüyor> Sadece kafayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu mangal partisi çok eğlenceli olacak. Hey Rachel burada mı? Ee, gitmeden önce doğum gününü kutlamak istiyorum da. Aa, yok karla bir şeyler içmeye çıktım. ha karla <gülüyor> kim ya? E, kafede tanıştığı şu adamı biliyorsun değil Hayır. mi? Hayır. Ha, şöyle oldu, şeyde bir adamla tanıştı. Kafede mi? Kafede. <gülüyor> o zaman kim olduğunu biliyorsun. <gülüyor> tamam. İyi o zaman ben çocuklara veda edeyim. Tamam, hey, şu kemik hikayesini de anlat onlara. <gülüyor> Yapma. Selam. Merhaba. Merhaba. Çin'e gitmem lazım. Ülke olan mı? <gülüyor> Hayır hayır annemin büfesinde yıkanacak bir sürü tabak şanak var da Şu Karlı tanıyor musun? Ya düşüneyim Elvin, Simon, Theodore Hayır <gülüyor> Rachel bu akşam onunla bir şeyler içmeye çıkmış Olamaz sana hiç ilgi göstermiyorken bunu nasıl yapar? Unut artık onu Adam haklı dostum aç artık lütfen Çin'e git Çin yemeği filan ye Tabi orada sadece yemek yiyorlar <gülüyor> Evet, haklısınız galiba bilemiyorum. İyi bunu bunu ona verirsin, oldu mu? Bak dostum, biz seni düşünüyoruz. Biliyorum biliyorum. Mutlu olmanı istiyoruz. Sadece iki bira içtim ama seni seviyorum dostum. Ben daha birinci deyim ben. De... Bence iyi adamsın. ...ve sonra arkadaşlarımla meyve sepeti işine girdik. Kendimize üç sepetçiler diyorduk. <gülüyor> <gülüyor> üç silah gibi ama bunlar meyveci. <gülüyor> oh. Evet. Hamburgerlerinizi nasıl istersiniz? Aa, hayır hayır önce hediyeler yemek sonra. <gülüyor> hey, dur bakalım kaplan. Nasıl gidiyor? Nasıl dayanıyorsun? Yani orada? pek iyi değil. Melanie bu gece o işi kesinlikle yaparız... ...diye düşünüyor anlarsın ya. Evet anladın. Hı hı. <gülüyor> Peki sadece onun için... ...bir şey yapmayı düşündün mü hiç? Nasıl yani? <gülüyor> yani sadece o mutlu olsun. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Düşün biraz. Tamam. Beni merhaba. Tahminime göre bu hediye... <gülüyor> Teşekkür ederim Melanie. Tamam şuradaki de benden. Tamam. Hmm. Aa, hafif. Ve tıkırdıyor. Bu... Seyahat Scrabble'ı. Aferin. Bu da Joey'den. Kitaba benziyor. Galiba kitap. Kitaba benziyor. Ve kitapmış. Aa, doktor sor. <gülüyor> o kitap Aa. zor zamanları atlatmama yardımcı oldu. Bu adamın içinde küçük bir çocuk var. <gülüyor> evet doktor dedi ki eğer olurlarsa ölürmüş. Peki bu kimden? Aa, o şey Rostam. Ah. <gülüyor> İnanmıyorum. Hatırlamış. Neyi hatırlamış? Ee, sanırım aylar önce falandı. Bir antikacı'nın önünden geçiyorduk. Vitrinde bu broşu gördüm. Küçükken büyük annemde de bundan vardı demiştim. Ooo. Hatırladığına inanamıyorum. Güzel tabii ama uçakta oynayabilir misin? Ah <gülüyor> oh, çok güzeldi. <gülüyor> Şuna bir bakar mısın? Ah çok güzel. Buna servet ödemiş olmalı. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yapma Ros mu? Hatırlasana üniversitede Kerol aşıkken acayip pahalı kristal ördeği almıştı ya. Ne dedin sen? <Gülüzik> um <submarine> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> kristal ördek. <gülüyor> Hayır, hayır, hayır. Şu an... ...aşk kısmı. Filenin... Aman tanrım. Hayır, hayır olamaz, olamaz. Çok iyi kafanı ovuşturmaya devam et. Zamanı geri döndürürsün. <gülüyor> Yani gerçekten inanamıyorum. Evet acayip büyük büyük bir olay. Hayır değil küçük bir şey minik ki ufacık minnacık. <gülüyor> Aa, hiçbirimizin hayatı artık eskisi gibi olmayacak bence. Hey, bu kadının susturma düğmesi falan yok mu? Bence harika bir şey. Sen ve Rose <gülüyor> hiçbir Aa. şeyler hissetmiş miydin? Hayır, hem de hiç. Yani şehirdeki ilk gecemde bana çıkma teklif etmekle ilgili bir şey söyledi ama hiçbir şey olmadı. Ben de... Peki, peki başka ne dedi? Yani benimle çıkmak istiyor muymuş? Yani sana ümitsizce aşık olduğunu düşünürsek bir fincan kahve falan içmek isterdi herhalde değil mi? Ross, bunca zamandır onunla konuşmam lazım. Benim... Kendisi Çin'de. Ülke olan. Hayır, hayır dur. Uçağının kalkmasına daha 45 dakikalar. Saat farkı olacak? Burayla havaların arasındaki... Evet. <gülüyor> Yetişmem mümkün değil. Denemem lazım ama. Rachel, ona ne diyeceksin ki? Ee, ben, ben bilmiyorum. O zaman hiç gitme bence. Doğru, çünkü gidip kalbini kıracaksan sonra söylesen de oğlum. Evet, ama iyi bir şey şeyse şimdi söyle Rachel. Bilmiyorum, onu görünce anlarım belki. Tamam, bak bunun bir faydası olur mu? <gülüyor> Hayır. tek bildiğim onu görmek için bir hafta bekleyemeyecek olmam çok büyük bir olay onunla hemen konuşmam gerek benim tamam sonra görüşürüz Rachel seni seviyorum <gülüyor> önce benimle konuş <gülüyor> ah, geçebilirsiniz <gülüyor> merhaba peki <gülüyor> hala ah, tamam <Pekala. gülüyor> Affedersiniz, pardon, Aa, affedersiniz. Merhaba, merhaba. bilinç kartınızı vereyim. Hayır, veriyorum. hayır, kartım yok. Arkadaşımla Aa, konuşmam gerek. Kusura bakmayın, uçuş kartınız olmadan buradan geçemezsiniz. Onu biliyorum, daha yeni girdi. Şurada işte, lacivert ceketle. Ben hemen gidip. Özgürüm, hayır, hayır. Federal yönetmelik. Tamam, tamam. O zaman rica etsem ona mesajımı iletir misiniz? Lütfen, çok önemli. Aa, tamam. Mesaj nedir? Aa, bilmiyorum. Bilmiyorum. Afedersiniz beyefendi, afedersiniz beyefendi. Aa, size bir mesaj var. Ne? Rachel'dan hediyenize bayıldığını ve dönünce görüşeceğinizi söyledi. Ne? Tamam mı? Toby, o tanrı neden bahsettiğini bilmiyorum. Rachel diye biri yok. Bak böyle soğuk soğuk. <gülüyor> Joy, joy, joy. Bir kendimden geçmişim galip bu. <gülüyor> Rica ederim. Şimdi de senin için eğlenceli bir şeyler bulalım. <gülüyor> Aa, bak ne diyeceğim? Beni boş ver. Hadi, sana bir daha yapalım. Tabii. Neden olmasın? <gülüyor> oh, biri yarım büyük bir meyve sepeti alacak galiba. <gülüyor> ah, söylemem gerekiyor. Joey, hiç düşündüğüm gibi değilmişsin. Ne demek istedim? Bilmem, seni hep şey diyen erkeklerden sanırdım. Ben, ben, ben. <gülüyor> Ama sen... Sen vericisin... Tanıdığım en cömerter erkeksin... Yani... Resmen bir kadınsın sen... Şey... Rach, bu paket kağıdını saklayacak mısın? Birazcık yırtılmış da... Rosla çıkacak mısın yoksa atayım mı tatlı mı? Bilmiyorum... Bilmiyorum... Bunu düşündüm. Öyle düşünüyorum. Sonra oturup böyle düşünüyorum ama... Oh, yani Ros'tan bahsediyoruz. Anlıyor musunuz? Yani Ross bu. Tabii. Tabii. <gülüyor> Bilemiyorum. İçimden gelen ilk sesi dinlediğimde... Bu yani... <gülüyor> ama düşünüyorum da... Yani bence harika olabilir. Tanrım. Bence. Hem akraba. Olacağız. <gülüyor> en iyi tarafı da onun hakkında zaten her şeyi biliyor olman canım bu çok güzel Evet ama işte 15. randevudan başlamak gibi olacak Bak o da doğru işte Aa, Hayır yani yani 15. randevuda zaten ilişkinin çok içine girmişsindir Yani zaten bağlanmışsındır Hı? Yani Peki ondan sonra yürümezse? Neden yürümesin ki? Bilmem bazen yürümez işte. Yeterince yakışıklı değil mi yoksa? Ha? Ne? Yeterince para kazanmıyor mu? Hayır sadece Belki ben... Belki başka biri vardır. Aa, aa. Öyle mi? Başka biri mi var? Hayır. Hayır. Başka biri falan aa. yok. O zaman ne halta abimi terk ediyorsun? <gülüyor> Merhaba koca... Şş. Hovard'a. hala uyuyor. Ee nasıl gitti? Aa, i̇nanılmazdı. Yatakta çok iyi olduğunu düşünürsün Bu ya. Bu soruyu sorman beni ne kadar az tanıdığını gösteriyor. Yani ben dün gece genelde beni harika yapan şeyi yapamadım. Başka şeyler yapmak zorunda kaldım. Aldığım tepki ise vay anam vay Havai fişek gösterisi gibiydi. <Gülüyor> Evet biliyorum odam gösteri alanına oldukça yakın da. M muhteşemdi. sırf onun için değil, benim için de. Sanki birdenbire kör oldum ama diğer duyularım artmıştı. Anladın mı? Sanki zevk alıyordum ama başka bir düzeyde. Başka bir düzeyin olduğunu bilmiyordum. Biliyorum. Ben de bilmiyordum. Hey, eteğin harika. Hediye mi? Evet. Ha, kimden? Senden. Bana aldığın blüzü değiştirdim. <gülüyor> Önemli olan düşünme. Hey, Rus'un uçağa birkaç saat sonra inmiyor mu? Ha? 27B kapısıydı. <gülüyor> Aa, evet... Monika, aslında tatlım düşündüm de bu Ross olayının pek iyi bir fikir olmadığına karar verdim. Aa, neden? Çünkü şey gibi geliyor, sadece onunla çıkıyor olmayacağım gibi hepinizle çıkıyor olacağım. Aa, üstümde acayip baskı hayır, olacak. Hayır hayır, hayır baskı ben... yok, baskı yok, baskı yok. Monica, daha bir şey olduğu yok ama sen şimdiden... Bir çok... şey yapmıyorum. E, tamam, başta biraz acayip davrandım ama e, sorun, e, sorun yaratmayacağım, söz. Tamam mı? Hmm. Kim o? Benim Carl. Yukarı gel. Abimin arkasından iş mi çeviriyorsun? <gülüyor> Gibi delice lafları benden asla duyamazsın tatlım. <gülüyor> 700 dolar Aferin sana aldın demek Hiç meyve var mı? <gülüyor> ne biçim bir iki haftaydı değil mi? Ama var ya gerçekten bir şeyler öğrendiğimi hissediyorum Gerçekten mi? Yani şu hep onun için olayı devam mı? Ne Delirdin mi sen? <gülüyor> Kör bir adamın gözleri açılınca böyle yürümeye devam eder mi? Şunu da söyleyeyim bu aptal elektrikli arabada Ed Bagley Junior'ın bir resmini daha görürsem eğer kendimi vuracağım. <gülüyor> Sakın yanlış anlama çevre meselelerine karşı değilim ama benim derdim o adam. Benim yerime onunla çıktığına inanamıyorum. İzin verir misin lütfen randevunun ortasındayım. İyi beni düşünme o zaman. Olmuyor değil mi? Evet seni düşünüyorum. Ne olmuş? Anlamıyorum. Bu irriteni ne buluyorsun? çok iyi birine benziyor bence. <gülüyor> Yapma bir be adam gerçek bir araba al artık. Yapma Rachel bize bir şans ver artık. Çok zor. Rose. Hayır hayır hayır. Nedenmiş? Herkes için garip olacak diye mi boş versen onları? Bizi düşün lütfen. Bak ben ben sana 9. sınıftan beri aşığım. Ross, sen en iyi arkadaşım gibisin. Biliyorum. Ayrılırsak Aa, seni kaybedersem ben da nereden çıkardın? Peki daha önce hiç ayrılmadığın biriyle bir ilişkin oldu mu? Hayır. Ama bu insanın başına bir kere gelir. Ve ikimiz de birbirimiz için mükemmel olduğumuzu biliyoruz. Değil mi? Yani tek soru kalıyor. Benden hoşlanıyor musun? Bilmiyorum. Aa. Yani sana hiç o göze bakmamıştım. O zaman bakmaya başladı. Vay be. Kesinlikle. Ben de trafikte bu çekiç kafanın arkasında kalan adam olacağım. <gülüyor> Haklısın. Evet. Haklısın. Ha? Bir şey söyleyeyim mi? Ben Ben unutmuşum bir arkadaşımı havaalanından almam gerekiyor. Çok özür dilerim. Yani kalıp içkini bitirmek istersen eğer... Lütfen bitir. <gülüyor> Kusura bakma gitmeliyim. Özür dilerim. Ama... Fedaisiniz. Ah, merhaba. Tabii. Tanrı aşkına bırak artık. Rachel diye biri yok. Affedersiniz. Affedersiniz. Ah, dur bir saniye dur. Eh, ah, tamam aldım. Oh, teşekkür ederim hayatım. Teşekkür ederim. Seni arkadaşlarımla tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Sahi mi? Evet. Benimle daha bir geçmezler Hayır hayır geçerler ama ben... Sabırsızlanıyorsun? Sabırsız Yok canım sana bayılacaklar.